Açık Gazete evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi saat 10.05 ve biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Işıl Demirel ile konuşacağız. Konumuzda e, Trakya olayları diye bilinen 1934'te gerçekleşen bir pogromun e, çok kapsamlı bir e, milliyetçilik sonunda gerçekleşen pog pogromun e, çok az bilinen ve üstelik de bilindiği halde de sonra da unutulduğu görülen bir şey. Bu arada destekçimiz Songül Ortaç'a da teşekkür ederim. Evet Işıl Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Ömer Bey. Hoş bulduk Özdeş. Merhabalar. Evet, sizin de bir Tepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Çanakkale Yahudi Cemaati ile Gayrimüslim Politikalarının İzinde diye bir teziniz var. Gayet kapsamlı. Hı hı. E, neler oldu bitti şimdi siz bir anlatın bize çoğunluğu e, hatırlanmayan ve maalesef sık sık da unutulan bir şey bu haklısınız e, aslında benim tezim çok güncel de bir çalışma değil 2008 yılında yapılmış bir sağ araştırması antropologum ben e, 2008 yılında aslında çok özdüşünümsel bir yolculuk yaptım kendi geçmişime e, anne tarafım Yahudidir e, ve ben de bir e, Gelibolu göçmeni, 1934 olayları sebebiyle Gelibolu'dan göçmüş, göçmek zorunda bırakılmış bir ailenin e, üçüncü kuşağıyım. E, dolayısıyla öz düşünümsel bir yolculukla kendi geçmişime geri dönerek ben Trakya olaylarını merak ettim. Bu meraka kapıldığımda e, bir literatürü inceledim ve aslında ben bu işe başladığımda çok da bir şey yoktu ortamda. İlk kez 1996 yılında Haluk Karabatan Şubat ayında... E, Top, ...Tarih ve Toplum Dergisi'nde yayınladığı bir makaleyle aslında ilk defa Türkiye 1934 Trakya olaylarından haberdar oluyor. Ve henüz bu işe olaylar e, adı veriyor. Ermeni olayları gibi. E, yine aynı yıl 1996 yılında ne oluyorsa Temmuz ayında e, Avner Levy 1934 Trakya olayları ve Alınamayan Ders adlı bir makale yayınlıyor. Yine aynı yıl Kasım ayında Toplumsal e, Tarih ve Toplum Dergisi bir kez daha konuyu gündeme getiriyor. Bu kez de Ayhan Aktar yazıyor. Ve sonra uzunca bir sessizlik süreci başlıyor. Ve ardından aslında hemen herkesin bence konuyla ilişkilenen ya da bir yerden Yahudilikle e, ilgili bir merakı olan herkesin çok iyi tanıdığı Rıfak Bali 2000'lerin hemen başında Trakya Olayları adlı kitabını yayınlıyor. Ve aslında bu kitap sanırım bir patlamaya yol açıyor. Hemen herkesin akademik olsun, sözlü tarih olsun ilgisi bu olaylara yöneliyor. Gençler büyüklerinden bu olayları dinlemeye çalışıyorlar ama duymak çok da mümkün değil. Çünkü yaşananlar bir hayli vahim. Yahudi topluluğunun kendi içindeki Türkiye'deki özgür durumuyla ilgili Sessizlik kaideleri bu işin gündeme gelmemesine bir hayli katkı sağlayan bir başka durum. Dolayısıyla yıllarca sessizlik içinde geçen, kendi kendine yaşanılmış, üstü örtülmüş ve zannediyorum devletin de çok işine gelmiş bir durum söz konusuydu. 2008'de ben araştırmaya başladığımda 38 kişiyle derinlemesine mülakat yaptım. Sözlü tarih çalışması uygulamaya çalıştım, yaşam öykülerini derledim. Ee, ve aslında ana ilgi odam her ne kadar Trakya olayları olsa da ister istemez vatandaş Türkçe konuş gibi, varlık vergisi gibi, e, 1967'de yaşanan 6 gün savaşları gibi aslında Türkiye, İsrail ya da Türkiye'de Yahudilerle ilintili, azınlık olmayla ilintili ne kadar mesele varsa hepsine değinmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, tepsi birbiriyle bağlantılı. Yani Rıfat Bali'yi de, de biz konuk etme fırsatını bulmuştuk. Şimdi tam hatırlamıyorum dehşet verici bir şekilde. Yani 70. ya da 75. yıl dönümünde. E, ve bunun ne kadar unutulduğunu e, ve üzerinde ne kadar kendisi, kendi kitabı çıkana kadar Rıfat Bali'nin e, üzerinde hiç bilinmeyen bir koca koca kuşaklar yetiştiğini de konuşmuştuk. Şimdi tekrar bu konuya dönmemiz çok İyi oluyor yani. Benim unik bir sorum var Işıl. E, 38 kişiyle e, bir sözlü tarih çalışması yaptım dedin. Bunların hı hı. her birisi Trakya pogromu bizzat yaşamış olan e, Türkiye'li Yahudiler mi yoksa bir, belki bir kısmı çocukları ya da torunları vesaire mi? E, şöyle aslında bakarsam e, çocukluklarında denk gelen, ge, e, gelenlere e, ben tesadüf edebildim. Çünkü ben yaptığımda da hali hazırda 70 küsur yıl geçmişti üzerinden. Evet, tabii. Olayı bizzat yaşayan kuşaklar çoktan çok yaşlanmışlardı ya da hatırlama problemleri yaşıyorlardı. Daha kötüsü sağlık problemleri nedeniyle onları üzmek bir tehlike arz ediyordu. Dolayısıyla bir alt kuşağı ya çok küçükken bu işlere denk gelmiş ya da hatırlayamayacak kadar küçük olup ona aktarılmış ya da neden için sorularını sorabilmiş kuşaklara denk geldim. Ee, ama birebir bu olayların göbeğinde kalıp yaşamış insanlar da ne mutlu ki e, bana hikayelerini açabildiler. E, keşke bir 10 yıl daha önce yapabilseydim. Eminim çok daha e, evet. kıymetli veriler ortaya çıkardı Özdeş. Evet ne, şimdi birazcık e, özetlerseniz e, neler olup bitti. Ne yani oldu çok, nasıl boy, oldu? Evet çok boyutlu bir şey çünkü yani e, hem e, ekonomik boyutu da var çok hı hı. yalnız şey değil yani. Ondan sonra başka zorbalık yöntemleri de var. 20 kur'a Nafya askerleri gibi olaylar evet. falan var. Bir özetleyebilirseniz çok kolay olmasa gerek ama lütfen. Peki şöyle başlayalım. Aslında Trakya olayları ya da benim sevdiğim hitapla Trakya programı 1934 yılının 21 Haziran'ında ilk kez Çanakkale'de başlıyor. Ne oldu, nasıl olduya geçmeden 3 Temmuz bugünün aslında çok da önemli bir tarih olduğunu belirtmek isterim. Özellikle Trakya programı bağlamında. Tesadüf etti bugüne geldi belki ama aslında devletin rolünü tartışmaya açmak için çok önemli bir vesile doğurdu bize. 3 Temmuz tarihi ise... Ee, olaylar bitmeden önce en alevlendiği tarihlerden biri yani bugün. Kırklar elinde e, en korkunç katliamların yaşandığı gün. Edirne'de e, emniyet müdürlüğünün Yahudilere 48 saat içinde şehri terk edeceksiniz emrini verdikleri gün 3 Temmuz. E, Çorlu içinde 48 saat içinde yine şehri terk etme çabasına girişilen e, bir e, hikaye söz konusu. Lüneburgaz'da yaşayan 50 Yahudi ailesi yine Benzer bir emre, neden, niçin açıklaması olmadan ki orada hiç olay yaşanmıyor, bölgeyi terk edin emrinin gittiği gün. Dolayısıyla 3 Temmuz 1934 Trakya programı için aslında devletin iştirakinin en net görüldüğü tarih bana sorarsanız. Nasıl bir işbirliği olduğunun arkasının çok kolay kazılabileceği bir tarih. Dolayısıyla böyle bir tarihte bir araya gelip bunu konuşmak da ayrıca kıymetli oldu bence. Olaylar nasıl oldu ya geçmeden önce neden olduğu belki biraz konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Lütfen. Benim çoğunlukla gördüğüm şey aslında ele aldığımda ve konuşmaya başladığımda da tüm görüşmecilerimin ortak noktası. Nedense hiçbir zaman hikaye 1934'te başlamadı. Cumhuriyetin hemen kuruluşuyla beraber ilerleyen ve ne kadar yalnız bırakıldıklarını ve göze battıklarını anlatma çabasında... 38 ayrı insan dinledim ben. Ee, ne demekti bu göze batmak? Rumlar gönderilmişlerdi mübadeleyle. Ermeni soykırımı yaşanmıştı. Ve memleketin diğer en büyük azınlık gruplarından biri olan, e, Müslüman olmayan azınlık gruplarından biri olan Yahudilerse artık tek başlarına bir hayli göze batıyorlardı belli ki. 1928 yılında asıl hikaye bana sorarsanız başlıyor. Vatandaş Türkçe konuş kampanyalarıyla. Vatandaş Türkçe konuş kampanyalarında karşımıza çok ilginç metinler çıkıyor. Ermeniler Ermenice konuşuyorlar, Rumlar Rumca konuşuyorlar ama bu Yahudiler nankör yahu. Kendilerini kovan İspanya'nın dilini konuşmaya devam ediyorlar. Üstelik bezirganlık ediyorlar. Bunlar zaten e, her fırsatta vatana ihanet edebilecek tinette insanlar diyerek önce basında sonra halk içinde ve küçük olaylarla aslında minik tacizlerle ama asla devlet tarafından cezalandırılmayan güvenlik güçlerinin müdahale etmediği tartaklamalar, kamu içinde rahatsız etmeler, Milli Türk Talebe Birliği'nin baskılarıyla ortaya çıkan pankartlarla vatandaş Türkçe konuş, yeter ki konuş, ne yaparsan yap konuş, başka bir yolun yok konuşacaksın diyen tabelalarla Yahudiler önce markaja alınıyorlar. Tam da bu tarihte aslında basının, Türkiye'deki basının en antisemit olduğu sürece girdiğimizi görüyoruz. 1934 yılına kadar Türkiye basınında çok çeşitli dergilerde korkunç yazılar yayınlanıyor. Bunların mutlaka isimlerini saymakta fayda görüyorum. Cevat Rıfat Atilhan ve Nihal Atsız bunların elbette herkesin bileceği gibi başta gelen isimler. Evet, Mustafa Nermi. Yayı, yayınları var değil mi? Biri oldun evet, Nihal Atsız. Evet. Cevat Rı, Rıfat At, Atilhan'da Milli İnkılap dergisinde yazıyorlar. Çok ağır yazılar yazıyorlar. Net. Ee, ve Cevat Rıfat'ın e, dergisi aslında e, pek çoklarının bilebileceği gibi Der Strummer adlı ee, Nasyonal Sosyalizm Yanlısı Alman Dergisi'nin de neredeyse birebir kopyasıdır. Ee, sürekli kapaklarında onlardan e, intihal yaparak alıntıda bulunurlar. Ee, yine başka isimler var ama e, elimizde. Mustafa Nermi, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, e, Cemal Nadir. E, yine belki pek çoklarının bilebileceği çeşitli Karikatür isimler. Evet. evet. Ee, yani karikatürlerini Salamon karikatürlerini hatırlıyorum Akbaba'da. Tabii Kesinlikle. o dönemin Cumhuriyet gazetesi oldukça antisemit. E, Kesinlikle. Ee, ve hatta 1930'ların sonlarında iyice antisemit karakterine bürünecek. Ve özellikle işte bu 2. E, Dünya Savaşı'ndan kaçan göçmen gemilerin, e, göçmen yılgileri taşıyan gemilerin ülkeden gibi ve onlarcası daha var bilmediğimiz bu arada konuşmadığımız henüz. E, onlar gibi gemilerin Türkiye karasularına sokulmamasından... Büyük onurla bahsedecek, manşetler atacak, kahrolası Yahudiler gönderildiler diye övünç nidalarıyla sö söz edecek bir gazete aslında Cumhuriyet Gazetesi. E, vatandaş Türkçe konuşa dönersek, e, vatandaş Türkçe konuş sırasında Yahudiler yapayalnız bırakılıyorlar. E, çok saldırıyor, uğruyorlar. Çünkü Ermenilerin ve Rumların kendi dillerini konuşmaları maruz görülürken Yahudilere bu durum fazla görülüyor. Ve üstelik tekrar ediyorum Yahudiler... Türkiye'de yaşayan Yahudilerin çok önemli bir kısmı seferat Yahudisi yani İspanyol göçmeni ve dolayısıyla 500 yıl boyunca oradan taşıdıkları dile Türkçe, Rumca kelimeler ekleyerek bu coğrafyada harmanladıkları, kendilerine ait Judeo-İspanyol adı verdikleri bir dil konuşuyorlar. Yani ve bu bunu, dilin... Evet ve sizin de kitapta belirttiğiniz gibi şöyle bir bakabilirdim ama. Yani baya bir dil Ladino bugün konuşulamıyor. Artık ölmek üzere olan bir kaybolmuş. Mane yüz tutmuş hatta ölmüş bun, diye. önemli olmuş. bir suçlusu da aslında vatandaş Türkçe konuş kampanyaları. Evet. Ee, cemaate çok ciddi baskılar var. Bu dönemde karşımıza çok ilginç bir isim çıkıyor. Ee, Fecri kurucularından Yakup Kadri var sahnede. Kendisi o dönem ikinci dönem milletvekili TBMM'de. E, bilenler bilirler, Milli Mücadelede Mustafa Kemal'in de yakın arkadaşlarından, yakın markajından biri kendisi. E, herkes dururken Yakup Kadri atılıyor söze ve yaşanan olaylar işte bu Yahudilerin darp edilmesi, Türkçe konuşmaya sokaklarda zor zorlanmaları, ufak tefek arbedelerin yaşanması ile ilgili e, kendince bir açıklama yapma gereği duyuyor ve Yahudileri bu tip saldırıları abartmakla, e, gündem yapmakla suçluyor. Abartılıyor bunlar, gerek yok diyor. E, i̇lginç bir kısım daha var. E, halka da yahu baskı yapmayın, e, ticaret dili olmadığı sürece Yahudiler Türkçe konuşmayacaktır diyor. Yani iş Yahudilerin gene tüccarlığına bağlanıyor. E, aslında algı tam olarak e, buydu e, şeyde e, Trakya olaylarında. Yahudi sermayesi, Yahudiler Trakya'yı ele geçirdiler. Yahudiler e, bütün sermayeye Trakya'da sahipler gibi bir algı yaratılarak aslında bu olaylar e, fiştekleniyor, e, bir şekilde kızıştırılıyor. Olayların başlamasından önce korkunç yazılar var yine basında, basına geri dönersek. E, örneğin yine Nihalatsız'ın bir yazısı, Çanakkale Gezi Notları adı altında, e, Milli İnkılap dergisinde yayınlıyor. Diyor ki, buradaki Yahudi her yerde gördüğümüz Yahudidir. Sinsi, Küstah, Zelil, Korkak... Fakat fırsat düşkünü bir Yahudi. Yahudi mahallesi her yerde olduğu gibi burada da çığırtkanlığın, gürültünün ve levsim merkezidir. Çarşıdaki dükkanların tabelalarını okuyoruz. Onda dokuzu bizi sinirlendiren nankör ve kahpe milletin isimlerini taşıyor. Kuvvetli olduğumuz zaman karşımızda köpekçe yaltaklanan, bozgun çağlarımızda küstahlaşıp düşmanlarımızla birleşen tarihin bu hain ve piç milletini artık aramızda yurttaş olarak görmek istemiyoruz. Onun mayası Yahudilik yani kahveliktir diyor. Ee, korkunç bir yazı daha var. Bu aslında 1934 Trakya olaylarına çok yakın bir tarihte e, yayınlanan bir yazı. Sahte bir isimle, bir lakapla yazılıyor. Osmanoğlu Rasih imzasıyla yayınlanan yine Milli inklaptan 1934 tarihli bir yazı bu da. Edirne kan alıyor. Edirne'nin şanlı cumaları cumartesi oldu artık. Söğütlerin koyu gölgelerinde kahramanlık hikayeleri anlatılmıyor. Orada Musa oğulları günlük kazançlarını hesaplıyorlar. Onlar dünyanın en soysuz milletidir. Onun için Tanrı onları her vakit ezilmeye mahkum etmiştir. Tanrı yaptığını kul bozamaz. Bundan büyük adalet mi olur? Niçin onları başımızın üstünde taşıyoruz? Tanrı'nın sevmediğini peygamber sopa ile kovalarmış. Peygamberin sopa ile kovaladığını biz ne yapsak yeridir diyor. E, basın bunlarla dolu. Bir Bunu sürü örnek yazdı, okuyabilirim. son okuduğunuz şey yazanın kim olduğu sonradan belli oluyor mu yoksa Henüz olmuyor. E, hala namı müşter kalıyor. Osmanoğlu rasih imzası sabit. E, kimse gerçek kimliğini açıklamıyor bunun. E, peki olaylar nasıl oldu kısmına evet, gelelim. Evet basının evet. çok ciddi bir rolü var. E, ama devletin de çok ciddi bir rolü var. E, yıl 1934'te e, İtalyan'ın faşist lideri Mussolini... E, Almanya'da olan olaylarla beraber kendisi de bir liderlik harekatına hazırlanıp e, Akdeniz'i bizim deniz, Nostrum olarak tanımlıyor. Ve aslında Türkiye'ye açık bir tehdit yollamış oluyor. E, geliyorum diyor. E, Türkiye bu açık tehdidi e, nedense Trakya bölgesinde sadece tehlike olarak görüyor. Ve 2. Dünya Savaşı e, koşullarına henüz girilmediği bu süreçte ne olur ne olmaz e, ben İtalya'nın olası bir saldırısına hazırlanayım niyetiyle Trakya'da bir umumi, umumi müfettişlik kuruyor. Bu e, müfettişlik vazifesine ise İbrahim Talih sonradan öngören soyadını alacak. Bu soyadı bizzat kendisine Mustafa Kemal tarafından verilecek. Çünkü İbrahim Talih de ilginç bir e, isim aslında yine bizim için. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'le Samsun'a çıkan 18 subaydan biri İbrahim Talih. E, hayatı boyunca Mustafa Kemal'le yakın ilişkileri devam ediyor. Bu göreve bizzat Mustafa Kemal'in e, önerisiyle geliyor. Ve 1934 Trakya olaylarının hemen 6 ay sonrasında çıkacak soyadı kanunun da bizzat Mustafa Kemal tarafından kendisine öngören soyadı veriliyor. Neyi öngördüğünü e, birazdan açıklayacağım. E, aslına bakarsanız İbrahim Talin'in görevi Trakya mıntıkasında güvenlik önlemlerini ölçmek, ne yapılması gerekir bunu tespit etmek. Ama kendisi nedense hazırladığı raporlarda ki artık bunların hepsi yayınlandı. E, ilgilenen herkes açıp okuyabilir. E, tuttuğu raporlar bir ihtiyaç tespitinden öte bir Yahudi meselesine dönüşmüş durumda. Nedir bu Yahudi meselesi? İbrahim Talih yazdığı tüm raporlarda Yahudilerin Trakya'nın iktisadi hayatına e, nasıl hakim olduklarını, köylü ve memurları rüşvet ve hile yoluyla, Kan, e, ...kandırdıkları, Bulgaristan için casusluk yapmaya meyilli oldukları gibi e, laflar üretiyor. E, Türkçe konuşmaya ve Türk kültürünü benimsemeye asla niyeti olmadıklarını da nasıl ölçtüyse ölçüyor ve buna karar veriyor. İbrahim Talih'in vazifesi e, 14 Haziran 1934 tarihinde kendisinin hazırladığı raporların ışığında kabul edilecek... İskan Kanunu'nun e, kabulüyle aslında fiilen sona eriyor. Yani olaylardan bir 10 gün kadar önce, 7-8 gün kadar önce İskan Kanunu adında bir kanun ilan ediliyor devlet tarafından. Bu kanun sadece Trakya bölgesini bağlayan bir kanun ve aslında bir tür teçhiz politikasının kanun metni. Üç ayrı mıntıkaya bölüyorlar Trakya bölgesini. Birinci, ikinci ve üçüncü mıntıkalar. Buralarda özetle Yahudilerin toplu halde yaşamaları, bir Yahudinin diğer bir Yahudiye kendi e, ...ticaretini, el zanaatini öğretmesine engel olmak, esnaf loncaları kurmak gibi çok kapsamlı kanunlar var. E, nedense İskan Kanunu e, fiilde başlayamadansa bir anda Trakya'da olaylar başlıyor. 21 Haziran e, 1934 tarihinde ilk kez Çanakkale'de başlıyor olaylar. İş yerleri saldırıya uğruyor. İnsanlar sokaklarda tartaklanmaya başlıyor. Grup grup insanlar Yahudi evlerine ve dükkanlarına girip e, talan etmek, eşya çalmak, darp etmek, e, sorgusu sualsiz tehdit etmek, can tehdidi, ırz tehdidi gibi çok çeşitli zorbalıklarla Yahudilere işkence etmeye başlıyorlar. Aslında tüm bunların e, sinyalleri bize 1934-33 e, yılları boyunca Gerek Nihal Atsız'ın gerek Cevat Rıfat'ın yazdığı yazılarda, yayınladığı dergilerde sinyalleri veriliyor. Yahudileri korkutmak, öldürmektense korkutmak iyidir deniyor. Havuç göstereceksin, sopa göstereceksin. Onlar zaten korkarlar. Onlar zaten parayı severler diyerek düzenli olarak bir olay reçetesi tarifleniyor. Olaylar aslında bir grup yerli insanın bölgedeki Yahudilere işkence etmesi gibi görülüyor. Ama bu iş asla böyle olmuyor. Olay tam tersine çok daha büyüyor. Sadece evler, mahalleler Yahudi işyerleri değil, kadınlara saldırılar, köşe başında camlar indirmeler evet ve Kırklar elinde yaşanan korkunç olayların yıl dönümü derken onu kastediyordum. 3 Temmuz 1934'te e, kırklar elinde bir haham, e, çiril çıplak soyuluyor, sakalları kesiliyor. Bir atın arkasına bağlanarak saatlerce meydanlarda gezdiriliyor. Bu sırada karısına saldırılıyor. E, sonraları İsrail'e gidecek e, bu aile, e, yıllar sonra onların üçüncü kuşağı tarafından açıklanan bilgiye göre aslında karısına da tecavüz ediliyor. E, yine kırklar elinde bir başka ee, ailenin evine giriliyor ve genç kızlarına tecavüz ediliyor. Ee, Birçok ailenin, birkaç kadının parmakları, kolları kesiliyor ziynet eşyaları için. E, Kırklareli aslında Trakya'nın en kanlı Trakya olaylarını yaşadığı, yaşandığı yer. Ee, 21 Temmuz'dan e, 4 Temmuz'a kadar Trakya'nın bütün e, yerleşim birimlerinde, büyüklü küçüklü, 21 Haziran'da. Evet. evet, 21 Haziran'da Çanakkale'de başladıktan sonra nasıl oluyorsa e, resmen bir kibrit alevi gibi e, tek tek bütün yerleşim birimlerinde, Edirne'de Tekirdağ'da, Çanakkale'de Lileburgaz'da kırklar elinde, Çorlu, Silivri, Gelibolu, Keşan, Uzunköprü, Babaeski gibi küçük yerleşim yerlerinde dahi olaylar çıkmaya başlıyor. Burada minik bir e, hatırlatma da bulunayım. Tam bu olayların ortasında 25 Haziran'da Mustafa Kemal'de aslında Çanakkale'yi ziyaret evet. ediyor. Bu e, Yakup Barokas'ın kitabında, Avril da sizin e, çıkmıştı. Hı -hı. Bu olayı anlatıyor. Bir Yahudi e, e, yurttaş aslında Mustafa Kemal'e söylüyor. Kendisi ise halk isterse beni de kovar diyerek devam edip yol veriyor e, aslında. Evet, e, Yakup Bey'in makalesinde aslında ilk defa haberdar olmuştuk ama halk arasında da çok sık anlatılan bir hikaye bu. E, çeşitli e, anlatıları var. Kimi zaman e, bu isim değişiyor, kimi zaman Edirne'de var, Çanakkale'de var. Edirne'de anlatıldığında Edirne valisine şikayete gidiliyor. Çanakkale'deki anlatıda Hı. net bir Mustafa Kemal görüntüsü var. Evet. Şey, kırklar elindeki anlatıda bir emniyet müdürü söz konusu şikayet mercii Hep bir Yahudi şikayet ediyor ve aldıkları cevap hep aynı. Halk beni istemezse bir gün ben de giderim ee, diyor karşıdaki o güçlü makam her kimse. Bu hikayenin gerçek olup olmadığını henüz bilemiyoruz ama Yahudilerin zihninde o kadar gerçek ki devletin onları istemediği. Çünkü e, olayların yaşanması sırasında yerelde hiçbir güvenlik teşkilatı olaylara müdahale etmiyor. Bir Yahudinin e, bütün evi ya da dükkanı taşlanırken, camları indirilirken, evine girip insanlar mallarını talan edip sokaklara fırlatırken, e, bir zabıta, bir güvenlik görevlisi, bir belediye e, görevlisi, bir kaymakam, ne vardı o sırada bilmiyorum ama kimse 15 gün boyunca olan bu mezalime dur demiyor. E, Edirne'de ilginç bir hikaye var. E, olaylar bir gece e, Yahudi mahallesine sıçradığında, Eli kolu taşlı sopalı bir grup insan mahalleyi basıyor. Ellerinde meşaleler evleri yakmak üzere tehditlerde bulunuyorlar. Halk can havliyle e, evlerinin camlarından avaz avaz Emniyet Müdürlüğü'ne bağırıyor. Çünkü Emniyet Müdürlüğü tam olarak Yahudi Mahallesi'nin bitiminde sokaktan görebildikleri bir noktada. Görebilir. Es, Sivas Mademak'ta da e, benzer şeyler görülebiliyor. Öyle anlatılarda var yeni konuşanlar evet. arasında. Maalesef süreyi bitirmek üzere bir, çok sayıda insanın da öldüğünü biliyoruz. Toplam sayı ve göç edenlerle... E, Konusunda da bir bilgi verir. 3000'in üzerinde insanın yerli kaynaklara göre yerinden olduğu söyleniyor. Ama bize Fransız ve Amerikan kaynakları bu rakamın 7 ile 10 bin arasında olduğunu söylüyor. Ama Trakya'yı bitiren en önemli olaylardan biri bu. Bugün bütün Trakya'da toplam 10 Yahudi bile yaşamıyor. Dolayısıyla aslında Trakya olayları bir milat. Yahudilerin Trakya'yı terk etmesini miladı. O olaylar sonrasında bir kısmı kalıcı olarak terk etti Trakya'yı. Ama bir kısmıysa e, geri dönse de ilk fırsatta yeniden bırakıp gitti orayı. Çünkü artık güvende yaşayamayacaklarını öğrendiler. E, tezde de yazmıştım. Tatlı bir e, tatlı olmayan aslında. Bir hayli acı bir söz var bununla ilgili. Göz yakmayan soğan, acı vermeyen Türk olmaz adlı sözler. İspanyolcası da son derece güzel olan bir söz duruyor bu e, olaylardan sonra Yahudiler arasında. Çok ilginçmiş. Eh, maalesef burada e, bitirmek e, zorundayız. Çok Hı -hı. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim, ederiz. De, Çanakkale Yahudi cemaatiyle ile gayrı politikaların izinde adlı tezinde yazarı 2010'da yayınlandı. Ve bu vesileyle yıl dönümünde Trakya olaylarını, 1934 Trakya olayları denen programı da konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. iyi günler. Görüşürüz. Yayınlar. Teşekkürler.